Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz Hoş geldiniz ben Canan Ben Deniz Sıfatar Canan bugün e, bir metin okuyarak başlıyor Evet hepimizin böyle içimizi titrettiği Marianne Williamson'ın bir metni En derin korkumuz yetersiz olduğumuz düşüncesi değildir En derin korkumuz bizim ölçülebilirliğin ötesinde güçlü olduğumuzdur Bizi korkutan şey, içimizdeki karanlık değil, ışığımızdır. Sen Tanrı'nın bir çocuğusun. Küçük veya önemsiz görünmenin dünyaya bir faydası olmaz. Senin yanındayken, diğer insanların kendilerini güvensiz hissetmemeleri için çekingen, ürkek davranmanın aydınlanmış olmakla bir alakası yoktur. Biz içimizdeki Tanrı'nın ihtişamını açığa çıkartmak için dünyaya geldik. Bu ihtişam sadece birkaç kişinin içinde değil, herkesin içindedir. Ve biz içimizdeki ışığın parlamasına izin verdikçe, farkında olmadan diğer insanların da aynı şey yapmalarına izin veririz. Biz korkumuzdan kurtuldukça, varlığımız diğerlerini de otomatik olarak özgürleştirir. Okurken tekrar böyle bir bağlandım, Mariana Williamson'un bu metnini. Evet, geçen hafta öfkeden bahsetmiştik. Öfkenin böyle katman katman baktığımız zaman orada suçluluk da var, kızgınlık da var, utanç var. Böyle o duygulara da böyle bir girip çıkalım diye karar verdik Denizli. Evet, sende ne uyandırdı bu metin? Ya ben bu metni kendim okuduğumda ya da her duyduğumda... Derin bir yerlere gidiyorum. Ee, hakikaten böyle mi? Allah Allah o gücüm nerede gibi. Bununla birlikte <gülüyor> Nelson Mandela'nın da kullandığı, konuşmasında kullandığı bir metin. Ee, böyle onunla ilgili böyle bazı görüntüler geliyor gözümün önüne. Ne kadar güçlü olduğunu fark ediyorum. Evet tek tek insan olmanın ve hep birlikte e, böyle ışığımızla bir arada olmanın ama e, bugün karar verdiğimiz şeyler de şimdi sen sorunca hani neler konuşacağımızla ilgili düşündüğüm <gülüyor> zamanda geçen programda öfkeyi tam olarak ifade etmekten bahsettik çok da farkında değiliz bu gücümüzün hani öfkelendiğimizde biraz güçlü gibi hissediyoruz kendimizi ama bu ışığımızla aramızda başka şeyler oluyor Korku gibi, utanç gibi, suçluluk gibi. Ee, şimdi biraz da merak ediyorum bunları dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız açık radyo dinleyicilerine, şiddetsiz iletişimde bu duyguları alıp e, ihtiyaçların güzelliğine dönüştürmek için nasıl bir yolculuk izlediğimizle ilgili ama merak ediyorum neler söyleyeceğiz diye. Evet, e, Brené Brown utancı e, şey, şöyle tarif ediyor, bana da böyle hoşuma gitti. İçimizi kaplayan küçük kusurlu ve asla yeterince iyi olmadığımızı, his, olmadığımızı hissetmemizi sağlayan o sıcak duygudur diyor. Yani hiçbirimiz kusursuz değiliz, kusurlarımız var. Ee, bu yer, yani bu gerçekten böyle hep yeterli olmamak, yeterince iyi değilim, yeterli olmamak e, devamlı benim de utançla ilgili. Şeyim yani a, evet yeterli değilim yeterince iyi değilim. E, bu nereden geliyor? Bu Liv Larsen'da bunu diyorsun. Şiddet iletişim eğitmeni Liv Larsen Türkiye'ye gelmişti. Utanç, suçluluk ve kızgınlık adında seminer düzenlemişti. Ayrıca bir kitabı da var. Şöyle tarif etmişti. E, daha çok toplum tarafından kınanma ve dışlanma korkusuyla ilişkilendiriyor Liv Larsen. İlkel toplumlarda e, topluluktan atıldığında birisi... ...yani mesela toplulukla atıl, atılmak demek... ...beraber avlan, avlanmaya gidemiyorsun... ...yalnız kalıyorsun... E, ...orada bir neredeyse ölümle... ...yani avlanamazsan aç kalıyorsun, ölüyorsun... ...yani o yüzden çok... ...ölüm korkusuyla neredeyse eşdeğer e, utanç... E, ...ama evrensel bir duygu... ...herkes utanabilir... <gülüyor> ...değil mi... Benim gördüğüm şuydu. E, Levle birlikte çalışırken bir de baktım ki aslında ben e, san yani farkında olduğumdan çok daha fazla kere e, hiç ummadığım küçücük nedenlerle bile utanç duyuyorum fakat utanç duyduğumun farkında değilim. O kadar kopuğum ki bu duygunun bende yarattıklarından hani ne hissediyorsun Deniz? bilmem hani böyle bir şey gibi ay böyle bir kızdım. Mesela evet. daha çok kızgınlıkla. Kendime kızdım ya da karşımdakine kızdım gibi bir şey geliyordu. Sonra e, fark ettim ki e, utandığımı fark etmek bile utandırabiliyor. Yani o kadar derin bir duygu bu. E, ve şimdi önümde, senin de önünde var. E, Liv bize utanç daha söz ettiğinde yani utandığımı hangi davranışlarımla hatırlarım Neler yaparım utandım da diye anlattığında çok netleşmiştim ee, ve gün içinde de bunların e, başıma geldiğini daha rahat anlamaya başlamıştım. Peki o pusulaya gelmeden önce e, yani utancın esas e, nereden çıkıyor bu şey bana uy uyuyor yani topluluktan atılma dışlanma aidiyet sevilmeme korkusu. Biz kusurluyuz ve bu yüzden sevgiye ve aidiyete layık değiliz gibi bir düşünce de var sanki burada. Hani oradan birazcık da değerli olmakla değerli olmaya da giriyor mu? Yani ben değerli değilim. Bu yeterli olmamak hikayesi de bana bu Brené Brown'un çok uyuyor bu utançta. Ne bileyim mesela 20 kilo verdiğimde değerli olacağım. İşte bu ilişkiyi sürdürerek değerli olacağım. Veya bizim toplulukta asistan olursam... <gülüyor> ...değerli ol olacağım. <gülüyor> Veya beni davet ederse... ...değerli olacağım gibi. Yani hep böyle bir kafamızda... E, ...başkalarının belki... ...başkalarının ne düşündüğünü bıraktığımızda... ...belki, değil mi? Kendimize güvenmek mi? Kendimizin değerli olduğuna... E, ...kendimizle bağlantıya girersek... ...yani ben bu... ...Marine Williams'ın dediği gibi o ışığa sahip çıkmak... ...öz... Değil mi Stefan'ın da bahsettiği belki Özle ilgili sen de birkaç şey söyleyebilirsin hmm. orada çok büyük bir güç var esasında kendinle bağlandığında ee, ama biz hep başkaları ne der ne yapar ne, ne yapmam lazım oralara düşüncelere gidip kendimizle bağlantıdan koptuğumuz zaman o, o içimizdeki ışıkla da bağlantıdan kopuyoruz sanki. ...kaç hafta önce Stefan Zayberç ve Deniz'in çok güzel bir semineri oldu... ...orada bende böyle bing ışıklar yandı... ...hatta bu beyaz sayfa asarak duvarlara... ...tekrar bu şeye bağlanmaya nasıl kendimle bağlantıya geçerim... özüme giderim ile ilgili çok güzel bir yol buldum... ...belki Deniz bu konuda da biraz bir şeyler söylemek istersin. Hatırlattığın için sağ ol... Krişananda ve Amanı e, diye bir çift var. E, Oşo terapisti. E, çok uzun yıllardır e, Learning Love, e, sevgiye öğrenmek diye bir çalışma yapıyorlar. E, onların eğitimine katıldığımda e, tamamen utanç ve korkuyla çalışmıştık ve şiddetsiz iletişimle çok e, barışık, kardeş bir e, dille sunuyorlar e, eğitimlerini. E, orada Kırışan da aynı zamanda e, psikoterapist e, şunu anlatmıştı. Biz bir bebek olarak dünyaya geldiğimiz anda bütün o insan olmanın özündeki kudretle geliyoruz. O kudret e, böyle bozulmamış, pırıl pırıl. E, şefkat kudreti diyorum ben. E, bütün bu potansiyelle dünyaya geliyoruz. Böyle bir tohum var içimizde. Evet. İnsan olduğumuz için, sadece insan olduğumuz için ve eşdeğerlik içinde. Yani her birimizde hem biricik hem çok benzeyen bir şey. Ve bu kudret, bu öz dünyaya geldikten sonra işte hepimizin başına gelen şeyler geliyor. İyi niyetlerle veya iyi olmayan niyetlerle başımıza utanç geliyor. Korku, güvensizlik geliyor. Ve o minicik, öz olarak dünyaya gelen insan yavrusu, ...bu ağır duygularla baş etmekte elbette güçlük çekmeye başlıyor. Ve başımıza aynı zamanda travmalar da geliyor. Ee, diyorlar ki çocukluk travması olmayan hiç kimse yok aslında. hani Büyük, küçük, hikayesi büyük, hikayesi küçük fark etmez travmalar geliyor. Ve yavaş yavaş bu öz kendini korumak için böyle etrafına hafif kalkanlar oluşturmaya başlıyor. Yani baş etme mekanizmaları oluşturmaya başlıyor... Ve bu baş etme, koruma mekanizmalarını oluştururken yargılamaya ve suçlamaya başlıyoruz. Yargılarımızın ve suçlamalarımızın aslında çok inetli bir nedeni var. O küçücük e, pırıl pırıl özün e, bu ağır utanç, korku, güvensizlik gibi duygularla, travmalarla baş etmesi için e, çok daha kolay bir yol. Çünkü evet. birine ya da kendine bir suçlama yapmak. Bir baş etme mekanizması aslında. Ama bunu yapmadan dön ne hissediyorsun bak o dünyaya gelen küçücük canlı için herhalde çok ağır bir şey diye anlatıyorlar. Ben bu işin uzmanı hani e, psikoterapist değilim uzman değilim. Bununla birlikte kendi, kendimle çalışırken de gördüğüm ne zaman bir yargı suçlamayla e, başlasam kendime bakmaya... ...bunun altında... ...derin üzüntü... ...bazen korku, bazen utanç olduğuyla ...ben de karşılaşıyorum. Evet, o üzüntüye bağlanmamak için... ...suçlamak, yargılamak en kolay. Çünkü or orada kendine bağlantıdan... ...korktuğumuz bir yer var. Soğanın cücüğüne de... Yani ...o cücük, öz gibi... ...o devamlı bir kabuklar kabuklar... E, ...o imge de bana böyle... ...özü şey yaparken... E, ...anlatırken... ...anlamama sağlıyor... Evet bu özümüzde, yani içimizde bu öyle bir ışık olduğunu ve ışık bazen kapalı. <gülüyor> yani dükkan kapalı oluyor, panjurları indiriyoruz, kendi içimizde kapatıyoruz kendimizi. E orada kendi içimizde bir takım işte şeyler yaşıyoruz. Belki de şeye de geliyor bana burada yani bir şekilde kimseye ihtiyaç duymamakla böyle bir başarı kimseye ihtiyaç duymamakla kendi ayaklarının üzerinde dur. Şeyde yani or oraya da bağlıyorum ben Halbuki şiddetsiz iletişimde e, Diyor ki evet sen kendi başına ayakta durabilirsin ama etrafından da yardım isteyebilirsin e, Birbirimize bağlıyız interdependence dediğimiz şeye de e, Fakat öyle yetiştirildik ki kendi ayaklarının üzerinde dur kimseye muhtaç olma Hep böyle kafamızın bir yerinde var Evet olabilir ama bu yardım et, istemeyin de çok önemli bir şey olduğunu tekrar burada da tekrar hatırlamak istiyorum Benim biraz yapmakta zorlandığım bir şeydi yeni yeni yardım isteyebiliyorum Sanki e, dünyada böyle yardım edenler ve yardıma ihtiyacı olanlar diye bir iki şey vardı benim kafamda Halbuki yardım istemek de ne kadar güzel bir şey Ya bana destek ol bu konuda beraber ne yapabiliriz bunu demeye başladıktan sonra böyle her şey daha kolay akmaya başladı. Ama o da böyle bir dönem tık. Yani orada böyle zorlandığım direnç olan bir e, zaman geçirdim. Sağolsun şimdi stüket bu yolu açmama yardımcı oldu. Evet. Müzik arası verelim mi? Verelim bugün. Bugün <gülüyor> e, utanç konuştuğumuz için e, stüdyoya gelmeden önce... Böyle dilimde şeyi buldum bir bahar akşamı rastladım size neden başınızı öne eğdiniz şarkısı böyle dilime dolandı Zeki Müren'den dinliyoruz bir bahar akşamı. Bir Yaşam Dili Şiddetsiz iletişim programında Canan'la birlikte e, utançtan e, söz ediyoruz. Utancın şiddetsiz iletişimle e, nasıl e, ilgisi olduğundan. Bundan söz ederken, hani niye şiddetsiz iletişim, utançla bu kadar ilgileniyor derseniz, aslında e, şiddetsiz iletişimin özüyle çok ilgili bu. Bizim Marshall Rosenberg'in e, hocamızın da çok sık andığı bir duygudur. Çünkü e, gönülden vermek istiyoruz şiddet iletişimde yani gönülden alıp verdiğimiz şefkatli bir akış özlüyoruz. Bununla birlikte Maşallah der ki lütfen bana içinde korku, suçluluk duygusu, utanç veya kazanç beklentisiyle gelme. Bunları yaparak bir şey verme. Her ne vereceksen gönülden ver. Fakat farkında değiliz yani utanç hayatımızın aslında çok içinde tenimize ben kendimi de en azından öyle görüyorum Tenimin içinde farkında değildim şidesi iletişimle çalışana kadar Bunları anlamak için utancın bedende yarattığı bir takım hisleri Utancın yarattığı yargı ve suçlamaları ve bazı davranış biçimlerini öğrenmek durumunda kaldım Evet utancı fark etmek için bedende neler oluyordu değil mi? Bende ağız kuruldu ve yüzüm kızarıyor. Evet. Utancın e, benim bedenimdeki hisleri işte bazen ensem m, böyle katılaşır gibi olur. Omuzlarım böyle e, sanki sıkışır gibi olur. Yüzüm kızarır. E, bu böyle utanç krizi anında böyle foş diye üstüne insanın çöker. E, Bende öyle oluyor. O, onun dışında böyle utanç sık sık tekrarlayan bir utanç halindeyse de ...böyle e, hiçbir şey yapmak istememe hali, e, yap, yapmak is yani yapmayı düşündüğün işlere bir türlü başlayamama hali, yılgınlık da, haline de gelebiliyor. Evet, belki de tam burada Liv bu ihtiyaç pusulasından da bahsedebiliriz değil mi? Utançtan kaçınmak için neler yapıyoruz? Belki onu da fark ederek o dört tane e, pusulanın dört yönü gibi <gülüyor> başlamak ister misin? Evet. Liv'in söylediği şey utanç geldiği an temel olarak dört tane davranış biçimi var. Bir tanesi geri çekilme. Geri çekildiğimde sessizleştiğim, ne hissettiğim, neye ihtiyacım olduğunu, ne istediğimi söylemekten kaçıldığım böyle bir pıskınlık hali, bir pısma hali oluyor. Ve böyle, burası biraz depresif, umutsuz. Da bir yer bazen hissizleştiğim de Bir yer hani şeyi gibi Canan böyle bir Ay ben şimdi buradan tası tarağı Toplayayım Şöyle bir kimsenin görmeyeceği bir yere Çekileyim hali Bir de bazı düşünce biçimleri var bu Geri çekilmenin içinde Yani kimse beni istemiyor zaten Hiçbir şeye ihtiyacım yok Kendi başıma becerebilirim e, pes etsem daha iyi umut ettiğim gibi olmayacak zaten nasılsa ihtiyaçlarım hiç karşılanmayacak diye düşünüyoruz genellikle hı hı. E, Pusulanın diğer ikinci e, oku e, kendimize e, döndürüyoruz yani kendimizle kendimizi sıklıkla suçluyoruz Kendimizle ilgili eleştirildi düşünceler geliyor kafamıza içimizdeki eleştirmen bizi bize saldırıyor yargılıyor. Güven, güvensiz olduğumuz, güvenilmez olduğumuzu düşünüyoruz, özür diliyoruz. Ee, genellikle burada bir suçlama, utanç suçlamaya da dönüyor. Ee, mesela yeterince iyi değilim, o kadar söyleyeyim e, ki nokta nokta, neden hep ben bunu yapıyorum, gene yaptım ee, gibi düşünceler. Utandığımızda yaptığımız şeylerden bir başkasıysa e, başkalarını tehdit etmek, saldırmak, ayıplamak, eleştirmek ve suçlamak. Yani utandığımda e, böyle birdenbire o utancı hissetmek yerine sen zaten şöyle birisin ondan sonra e, bu senin hatan. Sen zaten e, hep böyle yaparsın falan gibi karşı tarafa saldırdığım şey hata ya da daha genel haller, korkaklar, buna yapamayacak kadar zayıflar gibi e, düşünceler şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Evet, e, dördüncü okta ok isyan. E, başkalarının ihtiyaçlarına dikkatimizi vermeye bırakırız. Bu nedenle böyle isyan ederiz. Soğuk ve suskun hale gelebiliriz. Benim için sorun yok. ...ben bunları açtım umurunda değil... ...yani sanki hiçbir şey olmamış gibi bir havaya gireriz... ...sen bana bak da bu işler nasıl yapılırmış gör... ...biz hiçbir şeyden korkmayız... ...bizim gibi daha fazla insan olsa dünya farklı olurdu... ...hani böyle bir yok bir şey... ...biraz böyle kendini çekmek... Soğuk hale gelmek gibi. Yani dört tane böyle pusulada bir, bir o araya bir buraya koştuğumuzu fark etmek bile utancı anlamakta yararlı oluyor. Utancın hani ilk önce Deniz'de söylediği gibi ilk önce vücudumuzda neler oluyor? İşte bende daha çok yüzüm kızarıyor. Kimisinde terleme geliyor. Kimisinde kalp atışı, kimisinde mide ağrısı. Ondan sonra da bu pusulada nereye gidiyoruz? <gülüyor> Genellikle her yere gidiyorum ben. Ben de valla <gülüyor> benim pusula da böyle hani e, bazı macera filmlerindeki gibi fıldır fıldır dönüyor. Yani Hı -hı. bir kaçıp gitmek istiyorum bir karşıya saldırıyorum sonra kendime dönüyorum. Ondan sonra çok da tırı vırı çok da umrumda değilsinize girip isyan ediyorum. Bunu fark ettiğimde ben de ha galiba ben şu an bir utanç meselesinin içindeyim yani anlamam kolaylaşıyor. Ve utançla ilgili... Hani bedende olup bitenlere eğer bağlantı kuramıyorsam sadece davranış mi gözleyerek de bir şeyleri anlayabiliyorum. Aynı zamanda bütün bunları fark etmediğimde de düşüncelerimle kendimi yakalayabiliyorum. Utancın ve suçluluğun ikisi birbirine çok yakın haller yaratan şeyler zaten bir yargılama biçimi var. Bir dili var. Demin de hani pusulanın Hı -hı. içinde söyledik. Yani ben, beni kimse sevmez zaten diye düşünüyorsam ben sevilecek biri değilim. Sevgiyi hak etmiyorum. Ya da hiçbir zaman yeterince iyi olmayacağım. Başkaları benden iyi. Ben kötü biriyim filan gibi eziğin tekiyim gibi düşünceler varsa bunlar da derin bir nefes alıp çok eski bir zamanlarda o programın başında söylediğim hallerde çok eski bir zamanlarda bir yerlerde bunları hayatla baş etme stratejisi olarak yarattığımı düşünmeye alan açmak... ...belki hayatı daha yaşanabilir, daha keyifli, ihtiyaçlarımla daha bağlantılı... Ee, ...yaşayabileceğim bir yere doğru beni yolculuğa çıkarabilir diye düşünüyorum. Evet, e, yani kapatırken programı şunda, şunu da eklemek istiyorum... Utancın panzehri konuşmak. Yani utanç insanlar arasında oluşuyor ve insanlar arasında iyileşiyor. Utancımızı dile getirdiğimizde gücünü kaybediyor. O yüzden utanç geldiği zaman konuşup nasıl hissettiğimizi veya ihtiyaç duyduğumuzu güvendiğimiz bir arkadaşımıza, bizi yargısız dinleyebilecek bir arkadaşımıza durumu anlatıp destek isteyebiliriz. Ve bu konuda konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü utanç, suçluluk. Çok sevdiğimiz duygular. Şimdilik bu kadar bugünlük. Hoşçakalın derim. Deniz. Ben nasıl e, kapatırsam? Kapatırken e, sizlere şiddetsiz iletişim topluluğunun e, sunduğu eğitimleri, seminerleri takip etmek istiyorsanız Facebook ve e, Instagram şiddetsiz iletişim Türkiye sayfalarını hatırlatmak istiyorum. Aynı zamanda Can'ını ve bana düşüncelerinizi, içinizden geçenleri aktarmak isterseniz mail atabilirsiniz. DenizSıpatar Deniz Okunduğu Gibi Sıpatar, Samsun Polatlı Ankara, Trabzon, AnkaraRize at gmail.com Biz sizden mail almaktan çok keyifleniyoruz Canan'da bende. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.